Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il anbiya'i vel mursalin ve ila jami'il evliyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Arada bir tekrar ediyorum. Bir daha tekrar edeyim. Resulullah ﷺ inne lillahi tiz ve tiz ismen buyurdu. Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ehsaha kim onları tahsil ederse, pek dekhele cennet buyurdu. Cennete girdi. Allah'ın 99 dokuz ismini tahsil etmek demek, ezberleyip söylemek demek değildir. Tahsil etmek. Onu iyice anlamak, kavramak, iman etmek, o isimlerin üzerimizde ahlaka dönüşmesi, amele dönüşmesi demektir. Eğer böyle olursa ne olur? O, yeryüzünde Allah'a halife olur. Eğer Allah'ın el-esmaul husnası, güzel isimleri üzerinde tecelli ederse, onları tahsil ederse kul, Allah'ın güzelliğiyle güzel olur. Güzelliğini Allah'tan almış olur. Güzelliğini Allah'tan almazsa ne olur? Allah'ın güzelliğinden mahrum kalır, Dolayısıyla şeytana tabi olmuş olur, nefsine tabi olmuş olur, hevasına tabi olmuş olur. Rabbinin güzelliğini kaybeden Rabbini de kaybeder. Nasıl isimleri tahsil etmesi lazım? Allah Rahman ve Rahim'dir. Kul eğer Rahman ve Rahim olmazsa ne olur? Zalim olur. Merhamet etmezse merhametsiz olur. Dolayısıyla zalim olur. Allah Kerim'dir. Kerim olmazsa ne olur? Cimri olur. Cömert, Allah'a yakın, Peygamber'e yakın, cennete yakındır buyurdu Resulullah Efendimiz. Cimri de şeytana yakın, cehenneme yakındır dedi. Yani Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmeyince güzel olmaz, çirkinleşir. Gönül çirkinleşince, gönül cennete dönmeyince, Allah'ın nuruyla durlanmayınca kararır, zulmette kalır, karanlıkta kalır. Dolayısıyla kötü yere, cehenneme layık olur. Allah'a iman deyince sadece ben Allah'a, Allah'ın zatına iman ettim demekle iş bitmiyor. Zaten bu şekilde iman etmeyen hiç kimse yoktur. Müşrikler de iman ediyor, Yahudi de iman ediyor, Hristiyan da iman ediyor. Mesele Allah'ın isimlerine iman etmektir. Mesela müşrikler Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ı Rahman olarak kabul etmiyordu. Daha önce birkaç sefer anlatmıştım. Bir daha tekrar etmeyeyim. Eğer Rabbimizi tanımazsak iman edemeyiz. İman etmezsek başka neye iman edersek edelim o iman olmaz. Onun için hep beraber Rabbimizi güzel isimlerinden El Esmaul Hüsna'sından anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Sonra bu isimlerle nasıl isimlenmemiz gerekir? Onu anlayıp, ona iman edip, onunla ahlaklanmaya çalışıyoruz. Allah'ın isimleriyle. Sıra Allah'ın el-evvel, el-ahir ismine gelmiş. İsimleri nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyorduk. Şimdiye kadar 82 ismi beraber anlamaya çalıştık. Bu 83. 84. isimdir. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki <gülüyor> Hu evvelu vel ahir O evveldir, ahirdir. Vel batunu Vel zahiru vel batın O zahirdir. O batındır. Ve huve bi şeyin alim. O her şeyiyle her şeyi bilendir. Her şeyi bilmek ayrı şey, her şeyi her şeyle bilmek ayrı şeydir. Kul bir şeyi bilebilir. Nasıl bilir? Bakar, görür, inceler, içini açar, anlamaya çalışır. Ve o eşi hakkında, o şey hakkında, o her neyse onun hakkında bilgi sahibi olur. Allah'ın bilgisi böyle değildir. Her şeyi bilmek ayrı şey, her şeyi her şeyle bilmek ayrı şeydir. Onun için ve bi kulli şeyin alim dedi. Bi kulli şey. Eğer ve huve ala kulli şeyin deseydi olurdu. Ve huve ila kulli şeyin deseydi her şeyi bilir deseydi olurdu. İla deyince İla kulli şeyin alim deseydi her şeyi bilir demekti. Ama ila demedi. Bikulli şeyin her şeyle her şeyi bilir. Her şeyle her şeyi bilmek demek ne demektir? İnsan kendini kendisiyle bilir. Kendini kendisiyle bilir. Onu tadarak bilir. Dışarıdan biri birine baktığında onu dışarıdan bilir. Ama kendini bilen kendisiyle bilir. Varlığıyla bilir. Onun için iki türlü ilim vardır. Biri husuli hisim ilim, husuli ilim, husuli hasıl olan ilim. Yani insanın sonradan çalışıp elde ettiği ilimdir. Biri de huzuri ilim. Huzuri ilim dışarıdan bilmek yada eldir kendini kendisiyle bilmektir, kendini hakikatiyle bilmektir. Kendini Rabbi ile bilmektir. Bu huzuri ilimdir. Onun için bir kul kendi hakikatine erdiğinde asla Rabbini unutmaz. Niye? Rabbi ile beraberdir de ondan. Nasıl kendini unutmuyorsa insan her anda kendini biliyor ve tadıyorsa Rabbini de o şekilde unutmaz. Her anda onun huzurundadır. Çünkü kendini artık onunla biliyor. Onunla var. Onun için Kutsi Hadis'te ne buyuruyordu? Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Diğerleri dedi ki, Allah için her neyi yaparsan yap, o diğerleri sınıfına girer. Nafile sınıfına girer, diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. Demek ki Allah'a yakınlığın ölçüsü neymiş? Muhabbetimizin artmasıymış. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever. Bu ne demektir? O artık Allah iledir. O artık huzuri bir ilimle Rabbini bilmiyor. Huzuri bir ilimle Rabbini biliyor. Yani Rabbi ile beraberdir. Tadarak biliyor onu. Artık o ve huve, yani kendisi için kendisi için evet, bir harfi kullanılacak zattır, bir alimdir artık. Onun için Allah'ın bilgisi kulun bilgisine benzemez. Allah bütün isimlerinden kullarına mutlaka tattırır. Kendini ona ta tanıtır yani. O ismiyle kendini ona tanıtır. Hangi ismiyle Allah kulunu kendini kuluna tanıtırsa kul o isimde alim olur. Bunun için şart nedir? Bunun için şart farzlara sarılmaktır. Diğerlerine devam etmektir. Allah'ı sevmektir. Allah'ın kulünü sevmesidir. O kulünü sevince isimleriyle, güzelliğiyle tecelli eder. O artık Allah olur. Konuşması da Allah iledir. Susması da Allah iledir. Alması da, vermesi de Allah iledir. Hayati Allah iledir. Her şeyi Allah içindir ve Allah iledir. Ayetleri hep beraber okuyacağız, anlayacağız inşallah. Allah evveldir, Allah ahirdir. Önce Allah evveldir. Ne demektir? Onu anlamaya çalışacağız. Allah'ın evvel ismi kulda nasıl tecelli eder? Her bir ismi anlatırken, bu isim, kulda, insandan nasıl tecelli eder, onu anlatmaya çalıştık. Kısaca tabi, insanın da bir evveli var mıdır? Allah evveldir, Allah akırdır deyince, Allah kurulunun seviyesine göre hitap etti ve konuştu. Aklına evvel olarak her ne geliyorsa, bil ki Allah ondan evveldir. Akıl durur. Yani aklın bir sınırı vardır, sona varır. İlk deyince, evvel deyince aklına ne geliyorsa bil ki Allah ondan öncedir. Bil ki Allah onu yaratandır. Senin anlama seviyen bu kadardır. Onun için kendini zorlama. Allah ahirdir. Aynı şekilde son olarak aklına ne geliyorsa bil ki ondan sonra gene Allah vardır. Allah evvel ve ahirdir demek evveli olmayan demektir. Ahirdir demek sonu olmayan, ahiri olmayan demektir. Ama insan için bir evvel vardır, bir ahir vardır. Nedir evveli, ahiri? Evveli Allah'tır, ahiri Allah'tır. Kura düşen kendini anlamaktır, kendini tanımaktır. Rabbini bilip Rabbini tanımaktır. Kendi evveliyetini, kendi sonunu, ahirini bilip anlamaktır. Anlayıp ona göre yaşamaktır. Ona göre tedbir almaktır. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? اَلَّذ۪ينَ esabet hum مُس۪يبَتٌ O kimseler ki onlara bir musibet isabet ettiğinde... Bir sıkıntı yaşadıklarında, kalu derler ki, inna ve inna ilehi rajiul. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Derler. Niye böyle söylerler? Musibet gelince neden böyle söylesin? Bir sebebi vardır. Yani bu önemli deydir. Ben yolcuyum, Rabbimden geldim ve dönüşüm Rabbim'edir. Ben Rabbime gidiyorum bu bir yolculuk, bu bir imtihan, ben bu musibeti önemsemiyorum. Benim önemsediğim, Rabbime nasıl varacağımdır? Rabbime nasıl gideceğimdir? Ben Rabbime gidiyorum. Rabbime dönüyorum. Onlar böyle söylerler. Böyle söyleyince ne olur? Musibet her ne olursa olsun, karşısında küçülür. Çünkü o, Yaratılışının gayesini anlamıştır. Allah'tan gelmiş, Allah'a gidiyor. Eğer biri böyle anlamadıysa, hayatı ebedi hayatmış gibi anlar, zanneder, bir şeylerin peşinden koşar, koşuşturur. Eğer kendi iradesiyle Allah'a dönmezse, Allah'a rücu etmezse, Allah'a koşmazsa, Allah'a varmaz, vasıl olmazsa ne olur? Ölümle Allah'a zaten gidecek, dönecek Allah'a. Ölümle herkes Allah'a döner. Mesele ölmeden evvel dönmektir. Ölmeden evvel Allah'a rücu edip Allah'a vasıl olmaktır, kavuşmaktır. Bütün veliler, bütün Allah dostları ölmeden evvel Allah'a rücu etmiş, Allah'a vasıl olmuşlardır. İmtihani anlayabilmek için evet Resulullah Efendimiz buyurdu ki Aleyhissalatu vesselam evliyetimizi anlayabilmek için buyurdu ki Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Akla hitap ediyor, anlayışa hitap ediyor. Anlasın diye izah ediyor. Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Sonra onlara nurundan saçtı. Nuri, el-esma-ül-husnanın nurudur. güzelliğin nurudur. Sonra onlara nurundan saçtı. Bu nuru alanlar saadet oldu, saadete erdi. Alamayanlar şaki oldu. şakavette kaldı. Eşkıya oldu yani. Bu durumda alimlerimiz bu hadisi anlamaya çalışırken o zaman her şey olup bitmiştir dediler. Bunu kadere bağladılar. Eğer orada nuri almışsak, saadete ermişiz, almadıksa, almadıysak bu durumda şahı olduk demektir. Her şey olup bitmiştir. Aklını kullanmak böyle değildir. Bu akıl işi, akılla bu anlaşılmaz. Allah katında zaman ve mekan yoktur. Allah zamansız ve mekansızdır. Aynı zamanda aslında bu hadis kaderin sırrını açıklıyor. Kaderin sırrını. Allah evet ruhları bir karanlık içinde yarattı demek, Allah onu perdeledi. Allah onu perdeledi. Onu karanlıkta bıraktı. Kendini bilememe karanlığında bıraktı. İnsan dünyaya gelirken kendini bilmiyor. Bu karanlık onun varlık karanlığıdır, beden karanlığıdır. Öyle bir karanlık ki kendisini göremiyor artık. Allah nurundan saçtı derken Allah nurunu saçmaya devam ediyor. Her bir kul için ömrü boyunca Allah nurunu saçmaya devam ediyor. Bu nürü alanlar sahip, alamayanlar şakı oldu. Kul ne zaman Allah'a dönse, Rabbim dese, itaat etse, secde else bu nürü alır. Ne zaman Allah'ı unutsa Allah'tan yüz çevirmiş olur. Bu nürü alamaz. Bu bir anda olup biten bir iş değildir ama Allah katında zaman ve mekan olmadığı için onun için bir an olan şey bizim için bir ömür oldu. Allah onu açtı yani, genişletti. Bu an Allah'ın tecelli edip ruhların nuri alıp veya almama anidir. Bizim için. Öncekiler için o geçti. <gülüyor> Sonrakiler için bu gelecektir. Ama Allah için ne geçmiş vardır, ne gelecek vardır, hepsi bir andır. <gülüyor> Sohbetin sonunda Allah'ın isimlerini anlatırken veya ayetleri izah ederken anlaşılmayan bir durum olursa, arkadaşlar sorarsa onu açarız. Evet. Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Nurundan saçtı. Alanlar sahip, almayanlar şaki oldu. İşte bu an bizim için bu an o andır. Allah nurunu saçmaya devam ediyor ve biz karanlık içindeyiz. Kendimizi bilememe karanlığı, zulmeti içindeyiz. Tanıyamama, kendimizi tadamama karanlığı içindeyiz. Allah nurunu saçıyor, almak istiyorsak bize düşen Allah'a dönmektir. Rabbimizle beraber olmaktır. Onun için ayet-i kerimede Allah ne buyuruyordu müminler için? Müminlerin kıyamet günün nurları vardır. Nurları onları önlerinden ve sahalarından aydınlatır. Bu nur, onların dünyada aldığı nurdur. Münafıklar onlara derler ki acele etmeyin. Biz de sizin nurunuzdan istifade edelim. Onlara hitap edilir. Burada nur yok. Nur dünyada vardı. Geriye dönün de gidin nuru al. Nur orada. Burada nur yok. Sonra Allah onların arasına bir set çeker. İçinde rahmet, dışında da azab olan bir set. Kapısı olan bir sürdür bu buyurdu. Demek ki herkes burada nurlanıyormuş. Nuri burada alıyormuş. Kaybeden de, nuri almayan da şahı olur. Rabbinin güzelliğini kaybeder. Bu durumda herkes için an o andır. Allah'ın nurunu saçtığı andır. Her anda nurunu saçtığı andır. Dilyen alır, sahid olur, saadete erer. Dilyen yüz çevirir, nuri almaz, karanlıkta kalır, şekavetten kalır, şaki olur, evet, eşkıya olur, kaçar. Kıyamet günü de Nuri olmaz. Allah onlara münafık dedi. Neden? Nuri almadığı için. Allah'ın evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin geçtiği ayetleri hep beraber anlamaya çalışırsak inşallah Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, her şeyle her şeyi bilendir derken ne demek istedi onu anlarsınız. Auzu billahi mineş şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhâ lillâhi mâ fî semâvâti vel ard. Göklerde ve yerde her ne varsa Rabbini tesbih eder. Rabbini tesbih eder. Sebehe <gülüyor> akti demek. Rabbini tesbih eder demek ne demek? Rabbinin kendisine verdiği vazifeyi layıkıyla yerine getirir, itiraz etmeden. Vahve al azizül hakim. Bütün izzet, bütün şeref, bütün güç, bütün kudret Allah'a aittir. Bununla beraber o her neyi yapıyorsa o hakimdir. Orada bir hikmeti var, bir muradi vardır. Size düşen. Her şeyin tesbihini anlamaya çalışıp tesbih etmektir. Rabbinizin yolunda akmaktır. Rabbinin yolunda akarsan ne olur? Rabbine gidersin. Bu Hadid suresiydi. Okuduğum ayet birinci ayetti. Ayet devam ediyor. Bu ayetler hepsi birbirinin devamıdır. لَهُمُ الْكُسْسَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin mülkiyeti ve yerin mülkiyeti O'nundur. Allah'a aittir. Yahya ve yümit O diriltir ve O öldürür. Ve huve ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> o her şeye kadirdir. Yani mülkten her neyi görürsen gör, o Allah'a aittir. Onu Allah yaratmış. Ve her şey onun emrinde, hükmündedir. Her şeyi O'nu tesbih eder. Huvel <gülüyor> ve huve bi alim. Akhir olan odur, evvel olan odur, akhir olan odur, zahir olan odur, batın olan odur ve O her şeyi her şeyle bilendir. Zahirle batını bir dakika sohbette inşallah anlamaya çalışacağız. Açıkta görünen her ne varsa odur dedi. Görünmeyen her ne varsa odur dedi. O apaşıktır dedi apaçık olan Allah ismini kendisinden ayırmadı. Görünen her ne varsa isminin tecellisinden ibarettir. Evvel ahir ne demekti? Sen bunu anlayamazsın deyip. Onun önceliğini ve sonralığını anlayamazsın. Sen sadece onun tecellisiyle tecelli ettiği şeyi anlarsın. Tecellisini anlarsın. Yarattığını anlarsın görünmeyen bir şeyi anlamaya çalışırken de ancak görünenle kıyaslayıp öyle anlayabilirsin gökleri ve yeri o yarattı altı günde altı safhada altı gün demek altı safha demektir Zümme istewa alal arş sonra arşa istiva etti. Hükmünü arştan verdi. Ya'lemu ma fil earth. Oma yakhruju minha. O yere her ne girerse onu bilir, yerden her ne çıkarsa onu bilir. Yani bir tohum yere düştüğünde onu bilir, bir tohum yeşerdiğinde onu bilir. Yerin dibine ne girerse onu bilir, yerden ne çıkarsa onu bilir. وَمَا يَنْزِلُوا بِنَ السَّمَاءُ O gökten her ne inerse onu bilir, göğe her ne çıkarsa onu bilir. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Wallahu بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٍ Her neyi yaparsanız yapın Allah onu görür. O sizinle beraberdir ve her ne yaparsanız yapın o sizi görür, görendir. Allah kendini tanıtıyor. Kuruna olan yakınlığını anlatıyor. <gülüyor> Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'na aittir. Ve ilallahı turceul umur. Bütün işler ona döndürülür. Bütün işler ona, bütün emirler ona döndürülür. Ne demek? Evet, Her şeyi bilendir. Ayrı şey. Her şeyden haberdardır. Ayrı şey. Bütün işler, bütün emirler ona döndürülür. Demek ayrı şeydir. Sonuç mutlaka ona aittir. Son emir mutlaka onundur. O her neyi emretmişse sonuç itibariyle onun emri geçerlidir. Ve illallahi turcaûl umur. Son emir onundur. Yani onun muradi gerçekleşir. Herkes kendine göre bir hesap yapar ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Her ne iş olursa olsun orada geçerli olan Allah'ın hesabidir. O gerçekleşir. Onun için her ne olursa olsun o doğrudur ve güzeldir. Olması gereken O'dur. Onun dışında şu şöyle olsaydı desek bu durumda bu emir bize ait olsun demiş olurduk. Daha önce söylemiştim mesela bir insana dense ki Allah sana yetki verse, imkan verse. Dedi ki kulum bugün akşama kadar sen her neyi söylersen senin duan kabul olsun. Söyle ne yapmamı istersin söyle duanı kabul edeyim. Herkes kendi seviyesine göre dua yapar. Kendi seviyesine göre. İşin hakikatini, özünü anlamayan en güzel düşünen mesela neler söyleyebilir? Diyebilir ki iyi niyetiyle Ya Rabbi herkes iman etsin. Hiç kimse kimseye düşmanlık yapmasın. Bütün insanlar zengin olsun bütün hastalar iyileşsin. Hiç kimse hasta olmasın. En iyi düşüne. Ya da insanlardan bir kısmını böyle ayırır. Onlar için bunu ister. Dua ediyor ya. Hayır dua ediyor. Herkes kendine göre bir şeyler söyler. Sonuç itibariyle aslında ne söylemiştir? Bu söylenenler doğru mudur? Doğru olur mu? Ama gerçek manada Rabbini bilen bütün işlerin, bütün emirlerin sonunun Allah'a vardığını, son emrin Allah'a ait olduğunu bilen biri böyle söyler mi? Söylemez. Niye? Biliyor ki işi o yapıyor. Onun bir muradi vardır. Her bir kul üzerinde bir muradi vardır. Ve her bir kulun Ebedi hayatının hesabını yapıyor. Dünyanın değil. Onun için Allah dünya için bir günlük dedi. Yarım günlük dedi. Yarım günlük hayat dedi. Asıl hayat ahiret hayatıdır, ebedi hayattır. Asıl hayat Allah katındadır dedi. Dünyaya gelenler ebedi hayatını kazanmaya gelmiş. Onun için Allah her birine kazanma imkanı veriyor imtihan ederek. Ne ile imtihan ediyor? Karanlık olmadan aydınlık anlaşılmaz. Küfür olmadan iman anlaşılmaz. Şeytan olmadan doğru yanlış anlaşılmaz. Hakla batıl anlaşılmaz. Ne burada ait kelimede Allah dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Allah dileseydi bütün insanlar iman ederdi. Ne demek? Ben böyle bir şey dilemedim. Tercihi size bıraktım. Bununla beraber size sonucun ne olduğunu da söyleyelim, söyleyeyim. İnsanların çoğu iman etmez dedi. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu akletmez dedi. İnsanların çoğu cehennemliktir dedi. Sen bunu değiştiremezsin dedi. Bir kere bunu bil. Kendini bilen, Rabbini bilen, hakikati anlayan biri ne der? Allah ona böyle bir imkan verse, haşa der ya Rabbi. Bir çöpün yerini bile değiştirmeni isteyemem. Bir kul olarak, avd olarak dua etmek başka şey. Ama senin işine karışmak başka şeydir. Senin işine karışmam. ...sen neyi nereye koymuşsan... ...en güzeli O'dur. En doğrusu O'dur. Kazanmamız için... ...insanın kazanması için... ...en güzel, en büyük imkan O'dur der. Hiçbir şeye... ...dokunmaz. Hiçbir şeye dokunmaz... ...derken... ...Allah'ın... ...hükmüne itiraz etmez. Takdirine itiraz etmez... Ama Allah kendisine neyi emretmişse bütün çabasıyla, gayretiyle onu yapmaya çalışır. Allah peygamberine davet et dedi. Bütün çabasıyla, gayretiyle davet ediyor. Ama ne buyurdu? Hidayeti Allah verir. Sen hidayet verici değilsin dedi. Senin vazifen davet etmektir. Kendi vazifesini yapar, Allah'ın işine karışmaz. İlle de herkes iman etsin demez, diyemez. Çünkü iman kulun tercihiyledir. Başkasının onun adına tercih yapmasıyla olmaz. Onun için sen sevdiklerine hidayeti veremezsin dedi. Herkesin kendine bakması lazım, Rabbine bakması lazım. Kulluğunu yapmaya çalışırken hiçbir şekilde Allah'a da itiraz etmez. Evet. Son emir O'nundur. O'nun hükmü gerçekleşir. Hiç kimse benim gibi olsun deyip böyle bir umuda kapılmasın. Allah kimseye uymaz. Kimse gibi yapmaz. Yürül nehar. <gülüyor> Geceyi gündüzün içine sokar ve yülücün nehare filley. gündüzü de gecenin içine sokar ve huve alimun bizatı sudur o gögüslerin özünde olanı bilendir herkesin fikrini, düşüncesini, niyetini bilendir o onu ne kadar gizlerse gizlesin, onu bilendir. Çünkü onunla beraberdir. Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir. Hem zahiri olarak bunu yapar, manevi olarak da bunu yapar. İnsan bir karanlık çöker gibi sıkıntıdadır, sıkıntıya düşer. Bir de karanlık açılıp, aydınlık gelir gibi feraha kavuşur. İkisini de Allah yapıyor. Bunu yapan O'dur. Göğüslerde gizli olanı bilendir. Allah senin neye sıkıldığını, neyin senin için gece olduğunu, neyin gündüz olduğunu bilendir. Allah şimdiye kadar kendini anlattı. Hükmünü anlattı, hükümranlığını anlattı, mülkün sahibi olduğunu anlattı. Göklerde ve yerde her ne varsa kendisine ait olduğunu, her şeyin kendisini tesbih ettiğini, yani emrine itaat ettiğini anlattı. İşin sonunun kendisine varacağını, dönüşün kendisine olacağını anlattı. Bundan sonra kuluna ne yapması gerektiğini anlatıyor. Aminu billah. Allah'a iman edin. Ve resulihi. Resulüne de iman edin. Allah'ım Resulünün iman ettiği gibi iman edin. وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Allah sizi her neye halife kılmışsa, onu infak edin. Her neyi senin emrine vermişse, her neyi sana vermişse onu infak et. Onunla infak et. Ondan infak et. Her neyi vermişse infak deyince sadece mal olarak anlamıyoruz. İmani infak etmen lazım. İman. İlmini infak etmen lazım. Hikmeti infak etmen lazım. Allah'ın sende tecelli ettiği bütün güzel isimleri güzel isimleriyle, güzel isimlerini infak etmen lazım. <Sessizlik> <Sessizlik> Sizden iman edenler ve <Sessizlik> enfekhu söylediğim gibi infak edenler ecrün <Sessizlik> kebir. Onlar için büyük bir ecir, büyük bir mükafat vardır. Ve la tu'eminun bi Size ne oluyor? Size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Allah'ı her şeyden çok kendinizden, canından, canınızdan çok sevmiyorsunuz yani. Ve Resulü yetu'kum li tu'minu bi Rabbi kum. Allah'ın Resulü sizi iman etmeye, Rabbinize iman etmeye davet ettiği halde size ne oluyor ki Rabbinize iman etmiyorsunuz? Ve kat <gülüyor> Oysa ki Allah sizden iman edeceğinize dair söz almıştı, misak almıştı. İn kuntum mu'minin. Eğer siz müminseniz iman etmişseniz sözünüzü yerine getirin Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin nasıl Allah'ın sizi halife kıldıklarını infak ederek verdikçe arıyorsun yani birini sevince Allah'ın sevgisini kazanıyorsun Birine merhamet edince Allah'ın merhametini hak ediyorsun. Allah Rahman ve Rahim ismiyle sana tecelli ediyor. Sevince Vedud ismiyle ilah ismiyle sana tecelli ediyor. İkram edince Kerim ismiyle sana tecelli ediyor. Dünyaya Allah ile alışveriş yapmaya gelmişiz. Hüvellezî yünzülü <gülüyor> ala abdihi ayatin belirnat. Allah Resulüne apaçık ayetler indirmiştir. Li min zulumati ile nur. Neden bu ayetleri indirmiştir? Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için. Evet, karanlıklardan nura çıkarmak için. Karanlıklardan Nurun içine daldırmak için. Karanlıktan çıkınca nurun içine girmiş oluyorsun. Bu da neyle olur? Allah'a dönmekle. Allah'ın ayetleriyle Allah'a dönünce Allah'ın nurunun içine giriyorsun. Yani Allah'a dönünce Allah nuru saçıyordu ya. Onu alıyorsun. وَاِنَّ وَا اللّٰهَ بِيكُمْ لَرْرَوْفٌ Rahim Muhakkak ki Allah sizin için rauf ve rahimdir. Size rıfk ile muamele eder, yumuşaklıkla muamele eder, rahmetiyle muamele eder. Bu onun rahmetidir. وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي Size ne oluyor ki, niye Allah yolunda infak etmiyesiniz ki, eğer iman etmişseniz? Göklerin ve yerlerin mirası sonuçta Allah'ın değil midir? Yani sonuçta Allah size her neyi vermişse, sonuçta onu Allah'a teslim etmeyecek misiniz? Allah'a ait değil midir? Bu durumda niye onun yolunda harcayıp hakkisini almıyasınız ki? <gülüyor> <gülüyor> La yestevi minkum men enfaqe min qabli el feth. Sizden fetihten önce bu hitap sahabeyedir. Mekke'nin fethenden önce harcayanlar ve katele ve savaşanlar Ulai ke azamu dereceten menzil lazi min ba'di ve qâtilû. Daha sonra geçtikten sonra iman edip savaşanlardan üstündürler. Derece itibarıyla evet. Onların üzerindedirler. Ve kullen ve adallahu husna. Hepsine de Allah'ın güzelliği vardır. وَعَدَ husna Hepsine de Allah güzelliği vaad etmiştir. Kendi güzelliğinden güzellik vaad etmiştir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٍ Her neyi yaparsanız Allah ondan haberdardır. مَنْ زَلَّذِي dullah Erden Has kimdir o ki Allah'a güzel bir borç verecek Allah'a güzel bir borç verecek kimdir Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister ve Yuda ifhuhu versin ki Allah onu onun için arttırsın ve lehü ecrün kerim bir de ona kerim bir ecir vardır Allah kendi yolunda verilen her şeyi kendisine borç verilmiş olarak kabul eder onu onun için arttırırım bir de ona kerim bir ecir şerefli bir mükafat veririm onu kerim kılarım onun ücreti kerim bir ücrettir. Kerim olmaktır. Yeume terel mu'minine ve'l O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün ki yesa nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Kıyamet günü mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün ki Önlerinden ve sağlarından nurları taşıyor, onları aydınlatıyor. Nurları peşinden koşuyor, o yürüyünce nuru onun peşinden koşuyor. Bu nur kendisine ait nurdur, önünü ve sağını aydınlatıyor. Birşağımlı bir gün cennetler tekririn tepetindeki Onlara o gün müjdemiz altlarından ırmaklar akan cennetlerdir ki onlar orada ebedi olarak kalırlar. Onlar o gün cennetle müjdelenirler. Zalikehül azim işte büyük kurtuluş büyük saadet budur. Bunu kazanan büyük saadete ermiştir. Yev me yekulul ve münafikat. O anda münafık erkekler ve münafık kadınlar derler ki: "Lilladîne âmenû." İman edenlere söylerler der. O nurları önlerinden ve sağlarından kendilerini aydınlatıp koşan Kimselere derler ki: "Unzurna." نقتبس من نوركم bize bakın bize nazar edin biz de sizin nurunuzdan alalım nurunuzdan istifade edelim der der qıylar ciu temisu nuru onlara denir ki müminler söylemiyor müminler söyledi demedi. Onlara denir. Onlara hitap edilir. Denir ki arkanıza dönün de nur arayın. Geriye dönün de nur arayın. Nur burada yok. Nur dünyada. Gidin. Gidebiliyorsanız gidin oradan alın. Bunu söyleyen kim? Münafık dedi Allah. Müminler de beraber başka bir ayet kelime de onlar derler ki dünyada biz de sizinle beraber değil miydik? Onlar ne derler? Evet. Bizimle beraberdiniz ama siz kendinize zulmettiniz. Siz kendi kendinizi kandırdınız. Hatta siz Allah'ı bile kandırmaya çalıştınız. Gerekeni yapmadınız. O nuru almadınız denilir onlara. Feduribu beynehum bi sur aralarına bir sur çekilir müminlerle o münafıklar arasına lehu babun batinuhu fihi'r rahme onun bir kapısı vardır o surun onun içinde rahmet vardır ve zahiruhu min qibalihi'l Azap onun dışında da azap vardır Münafıklar azap içinde kalır, kalır. Müminler de rahmet içinde. Karanlıkta kalınca o azap oldu artık onlara. Yunadunehum onlara nida ederler. Elem nekun me'akum Münafıklar müminlere bağırıp söylerler. Elem nekun me'akum biz sizinle beraber değil miydik? Bela, fetentum enfusekum. Müminler bir sefer onlara cevap veriyor. Evet. Siz bizimle beraberdiniz. Aynı yerde bulunuyorduk. Hatta aynı topluluk içinde, aynı cemaat içinde bulunuyorduk. Ama siz kendi kendinizi fitneye düşürdünüz fitne imtihan demek. Kendi kendinizi fitneye düşürdünüz. Nasıl? Neden? Ve terebbestum, vertebtum, ve gherretkumu emaniyu. Siz gözetlediniz. Yani bahane aradınız, kusur aradınız, eksik aradınız, yanlış aradınız. Sonra şüpheye düştünüz. Kendi kendinizi şüpheye düşürdünüz. Sonra o şüpheleriniz, kuruntularınız sizi aldattı. Yani Allah'ın nurunu almaya çalışmanız gerekirken, derdiniz Allah'ın rızası olması gerekirken boş şeylerle meşgul olup kendi kendinizi kandırdınız. Sonra evet, o şüpheleriniz, kuruntularınız sizi aldattı. Hatta ca'e emrullah, size Allah'ın emri gelinceye kadar, yani size ölüm gelinceye kadar böyle yaptınız. Ve garrakum billahil gurur, o aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Allah hakkında bile şüpheye düştünüz, vesveseye düştünüz. Allah hakkında. Bizimle beraberdiniz ama böyle vesveselerin, şüphelerin peşinde koştunuz. Kazanmaya çalışmak yerine şeytanla meşgul oldunuz. Şeytanın peşinden koştunuz. فَالْيَوْمَ لَا يُخَزُّ مِنْكُمْ فِدْيَتُنْ Bugün artık sizden Herhangi bir fidye kabul edilmez. Vela min lezine keferu. Aynı şekilde kafirlerden de fidye kabul edilmez. Siz de kafirler aynı oldunuz. Bunlar sizde mümin ve Müslüman yani. Ama münafık olmuşlar. Münafık olmuşlar da haberleri yok. Meevâkumun <gülüyor> evet. nar. Sizin Yeriniz sizin varacağınız yer ateştir, cehennemdir. Hiye mevlakum, Ateş sizin yardımcınızdır. Ateş sizin dostunuzdur. Ateş sizin mevlanızdır. Niye ateş mevlası oluyor? Dünyada onunla meşgul oldu. Allah'ı zikretmesi gerekirken başka şeyleri zikretti. Allah'ın güzelliğini tefekkür etmesi gerekirken, evet, vesveseyle uğraştı, şüpheyle uğraştı, başıboş şeylerle uğraştı. Ve bi'sel mesir. O ne kötü dönüş yeridir. Cehennem, ateş ne kötü dönüş yeridir. Elem enilillediğine lilledine amenu iman edenler için daha Vakit gelmedi mi? Neyin vakti? En tekşe'e kulubuhum li zikrillah. <gülüyor> Allah'ın zikrine karşı kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi? Allah'ın ayetlerine karşı kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi? Evet. Allah bu hitabı kıyamete kadar gelecek olan müminlere yapıyor. Allah'ın zikri dedi. Zikir aynı zamanda Kur'an demek. Kur'an'a da Allah zikir diyor. Allah zikir kelimesini kullandığında ikisini birden içine alır. Hem Allah Allah deyip zikir yapmak, Allah'ı unutmamak, her anda Allah'ın hesabını yapıp Rabbim bu konuda neyi emretmiş, nasıl yaparsam Rabbim razı olur demek zikirdir. Evet. Bir de Allah'ın her bir ayeti zikirdir. Müminlerin Allah'ın zikri için Kalplerinin kahşet duyma zamanı gelmedi mi? Kaşet duyup kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Vema nezle min minel hak. Bir de Allah'a Allah'tan gelen bu Hakka karşı kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Valla yekunu keledine uutul kitabe min qabl. Onlar müminler, kendilerine daha önce kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmasınlar. Onlar kendi kitaplarına karşı kalpleri katılaştı, Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaştı. Müminler böyle olmasınlar, böyle yapmasınlar. Fetele aleihümül emedu ve qaset kulubuhum. Onların o ehli kitabın üzerinden uzun zaman geçtiği de onun için onların kalpleri böyle kasvetleşti, katılaştı. Müminler böyle olmasın. ve cesirun minhum fasikun. Bunun için onların çoğu fasık oldu. Allah'ın kitabına, zihne karşı kalpleri katılaştığı için fasık oldular. Cehennemlik oldular. Müminler böyle olmasın, böyle yapmasınlar. İyanimu en Allaha yuhil erde, Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. <gülüyor> Allah size ayetlerini böyle beyan edip açıklıyor ki l'alakum ta'kilun. Akledesiniz diye, aklınızı kullanırsınız diye. Allah yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyorsa vahyini de gönüllere indirip gönülleri diriltiyor. Maneviyatı diriltiyor. İnsanı vahiy ile, zikri ile diriltiyor. Onun için kalbiniz Allah'ın zikrine karşı katılaşmasın, yumuşasın. Zamanı gelmedi mi diyor hala Allah inel muhakkak ki o sadakatini ispatlamaya çalışan ispatlamak için sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve iqradullahi qardan hasene Allah'a güzel bir borç verenler ve lehum kerim onlara kerim şerefli bir mükafat vardır والذين آمنوا بالله ورسوله O kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Ulai ke humus sidqune ve şehadaa inda İşte onlar Rablerinin katında sıdıktırlar ve şehittirler. Şehit onlardır ve şahittirler onlar. Lehum ajruhum ve nuru Onlar için ecir vardır ve onların nuru vardır. Valladine keferu ve kezebu bi ayatina o kimseler ki ayetlerimizi inkar ettiler veya yaranladılar. Yalan saydılar yani hiç dinlememiş, anlamamış gibi yaptılar. Ulaihi ashabul jahim. İşte onlar da cehennemin arkadaşlarıdır. Ateşin arkadaşıdırlar. Ya'lemu <gülüyor> enme hayatü'd-dünya le'ibun ve lehbun. Bilinki dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve süsten ibarettir. Ve tekafurun beynekum Birbiriniz arasında övülmeye, övülmek için bir araçtır ve tekasurun fil emvari ve evlat, mal ve evlat çoğaltmadan ibarettir. Kmesel il Gıyssi, e nebatu. Neye benzer bu? Çiftçilerin ektiği ekine benzer. Çiftçiler ekini eker o yeşerdiğinde bu onların hoşuna gider. Dünya hayatı böyledir sünme yecu sonra o gurur çerçöp olur ektiği şeyler sonbahar gelir kış gelir gurur çerçöp olur veterahu müsfera sonra görürsün ki sararmış sapsarı olmuş sümmekununu ötamak sonra gurur çerçöp haline gelir dünya hayatı böyledir Dünya hayatına misal verdiği Allah. Eğer Allah'a iman etmişsek bizim de bakışımızın böyle olması lazım. Ve fil ahireti azabun şedid. Eğer sen dünyanın peşinden böyle koşarsan o çiftçilerin, ekicilerin yaptığı gibi onu böyle büyütmeye çalışırsan sonuçta Göreceğin şey evet. ahirette şiddetli bir azaptır. Ahirette de şiddetli bir azap görürsün. Yani şiddetli bir azabı ekip biçtin. Eğer bunun dışında bir tercih yapacaksan ve mağfiretun Allah, Allah'tan bir mağfiret vardır. Ve ridvan. Bir de Allah'ın rızası vardır. Sana düşen Allah'ın seni mağfiret etmesini istemesidir ve rızasının peşinden koşmaktır. Rabbini kendinden razı etmektir. Ve'l hayatü'd-dünya illa meta'ul uğurur. İşte dünya hayatı sadece övülmeden övülerek, övünerek aldanmaktan ve aldatılmaktan başka bir şey değildir. Kendi kendini aldatmaktan başka bir şey değildir. sabiku müsabaka edin. Yani yarışın. Ne için? İlâ mehfiretin min rabbikum. Rabbinizden mehfirete ermek için. Rabbiniz sizi mehfiret etsin. Günahlarınızı olmamış gibi silsin diye müsabaka edin. Yarışın. Bunun için yarışın. Ve cennetin erduha ke ardı sema'i vel ard genişliği yerle gök kadar olan cennet için yarışın. Uiddat lilladine amenu billahi ve resulihi. Allah'a ve رسولüne iman edenler için Allah o cenneti hazırlamıştır. Onlara bunu vaat etmiştir. Zalike fadullahi yu'tihi men yasha. Bu Allah'ın ikramidir. Bu Allah'ın azilatidir. Onu dilediğine, onu dileyene verir. Kim onu isterse o onu alır. <gülüyor> Dünyanın peşinden koşan değil. Vallahu zul fadl'il azim. Allah büyük fazlın, büyük lütfun sahibidir. Ma esabe min musibatin fil earth. Yeryüzünde hangi musibet olursa olsun veli <gülüyor> fi Enfusikum. Aynı şekilde sizde, sizin üzerinizde hangi musibet olursa olsun o geldiğinde illa fi kitabin min kabli en tebre'aha. Biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazmışız. Hiçbir musibet yok ki ister dünyaya gelsin deprem olsun, zelzele olsun, fırtına olsun, her ne olursa olsun bir de insana her ne musibet gelirse gelsin, biz onu daha önce bir kitapta yazmışız. İnne zâlike alallâhi yesir. Bu Allah'a göre kolaydır. Bu size zor gibi gelebilir. Ama bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu neden söylüyor? Likeyla te'sev te alâ ma atakun. Bunu size şunun için söylüyoruz. Size gelen elinizden çıkana özülmeyesiniz. Ve tefrahu bima ataqu. Size verilenle de size verdiklerimizle de şımarmayasınız. Böyle ferahlayıp Şımarlıklık yapmayasınız diye bunu size söylüyorum. Her ne size geliyorsa o bir kitapta yazılıdır. O senin imtihanındır dedi. Neyle karşı karşıya gelirsen senin için yazmış olduğum imtihandır. Onun için eğer bir şeyi kaybettinse, senin başına bir şey geldiyse buna üzülmeyesin diye bunu sana açıklıyorum. Her neyi kazanırsan bil ki bunu sana yazmışım, takdir etmişim. Onun için bu sana geliyor. Bunun da da tibirlenmiyorsun, büyüklenmiyorsun, şımarıklık yapmayasın başkalarına karşı üstünlük taslamiyorsun diye bunu sana böyle beyan ediyorum. Vallahu la yuhibu kullu muhtalin fakur. <gülüyor> Allah hiçbir kendini öven, kendini beğenen, böbürlenen kimseyi sevmez. Böyle yaparsan Rabbini kaybedersin, Rabbinin sevgisini kaybedersin. Kibirlenme, böbürlenme, marından dolayı her ne olursun, neden dolayı olursa olsun, kibirlenip böbürlenme, Rabbini kaybedersin, Rabbinin sevgisini kaybedersin. Elledine <gülüyor> yebkhulune, o kimseler ki cimrilik ederler. Bayi amuru Bil bilbuk. İnsanlara da cimriliği emrederler. Yani Allah yolunda harcama, Allah yolunda sarf etme, sonra bakır olursun sonra yoksul olursun deyip cimriliği emrederler. İnsanlara yardım etme, kimseye destek olma. Bir de insanlara cimriliği emrederler. Hemen <gülüyor> yetevalle Kim böyle yapıp yüz çevirirse böyle yapıp Allah'tan yüz çevirirse fe inna Allaha huvel Ganiyül hamid. Muhakkak ki Allah gani ve hamiddir. Allah ganiydir. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah ver dediyse Allah muhtaç olduğu için değil. Allah kullarına verir. Bu onun için gereklidir. Ona lazımdır. O kazansın diye vermelidir. Evet. Allah gani ve hamiddir. Hamde layık olandır. Övürmeye layık olandır cimrilik yapan, cimriliği tavsiye eden Allah'a hamd etmedi, övemedi. Nimet'i Allah'tan bilmedi. Evet, Rabbinden yüz çevirip kaybetti. Evet. Allah evveldir. Önce Allah kendini anlattı. Sonra kulunun kendisine döneceğini anlattı. Hem evvel hem akı hey! Allah'tır. Dolayısıyla Allah'tan geldiğini bilip Allah'a gideceğini bilmesi gerekir. Bu durumda yolculuk esasında neler yapması gerektiğini anlattı. Dünya hayatını nasıl yaşaması gerektiğini anlattı. Hiçbir konuda cimrilik yapmaması gerektiğini anlattı. Allah'ın nurunu dünyadayken kazanması gerektiğini anlattı. Müminlerle beraber olsa bile eğer Allah'ın nurunu kazanmadıysa kıyamet günü o Allah'ın rızasını, nurunu kazananlar onlardan ayrılır ve onlar münafık olarak cehenneme gider dedi. Onun için dünyadayken Rabbimizi unutmayalım. Her anda Rabbimizin hesabını yapalım. Öyle ki kıyamet günü nurumuz önümüzden ve sağımızdan sahi etsin. Koşsun peşimizden. Önümüzü aydınlatsın. Bizi cennete taşısın. Götürsün. Yoksa o karanlıkta cehenneme yuvarlanırız. Allah hepimizi evvel ismine iman edenlerden eylesin. Evveliyetini Allah'tan bilenlerden eylesin. Allah ile olanlardan eylesin. Amin. Allah'a varacağına, Allah'ın huzuruna çıkacağına iman edenlerden eylesin. Allah'a vasıl olacağına iman edenlerden eylesin. Allah'a vasıl olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.